Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala Ve muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in Kıymetli kardeşlerim Nikah meselesini konuşuyoruz Müşterimiz de çoğalmış maşallah Demek ki milletin ihtiyacı var bu meseleye Herhalde biraz daha konuşacağız bu meseleyi. Çünkü gerçekten sıkıntılarımız var bu konuda. Nikah dediğimiz, evlilik dediğimiz mesele, evliler için konuşulursa, ihyası adına bir adımdır. Bekarlar için konuşulursa, inşası adına bir adımdır. Bilmem değinir miyim o meseleye ilerleyen derslerde de, tecdidi nikah diye bir bahis var biliyorsunuz bizim zihinlerimizde. Herhalde nikahın tazelenmesi de bir yönüyle böyle bir şey olsa gerek. Yani bir şekliyle nikahın önemini, değerini, hikmetini, hükmünü bir kez daha hatırlamak ve bu hatırlayışı ister zihni olarak yapmak, ister kavli olarak yapmak ama dünyamıza taşımak, gündemimize düşürmek. Hal böyle olunca ara ara meseleleri bu tarafa doğru sevk etmek zorunluluğumuz var. Ama şimdi bizim muhteşem ahlak üst başlığındaki yürüyüşümüzün konusu bu, ana konusu bu. Onun için ben istiyorum ki gerçekten bu konuda bilmemiz gereken, öğrenmemiz gereken, üzerinde durmamız gereken bazı meseleleri Söz bu noktaya yaslanmışken her boyutuyla anlayabilmek, her boyutuyla kavramak. Rabbim bana anlatabilmeyi nasip eylesin. Nefsimi hiçbir zaman hiçbir şeye karıştırtmasın. İnşallah ben hak ve hakikat adına bazı şeyleri size anlatabileyim. Hakikate yaraşır bir biçimde, hakikatin şerefini ve izzetini gölgelemeyecek bir biçimde anlatabilmeyi size Nasip etsin bana, sizlere de kavramayı, anlamayı ve hepimize de inşallah hayatlarımıza yaşamayı, intikal etmeyi kolaylaştırsın. Denklik meselesini konuştuk. Bir cümleyle sadece hatırlatacağım. Bugün anlat anlatmak istediğim, size takdim etmek istediğim çok mesele var. Denklik dedi ki, üç alanda olmalı. Dinde denklik, dindarlıkta denklik. Ve durumlarda denklik. O durumlarda denkliğin de ne olduğunu açıklamıştık. Şimdi bu manada belli şeyler gözetildi. Evliliğin yaşı yok, zamanı var dedik. Akil ve balik olmak ne anlama gelir? Onun üzerinde durduk. Akli rüşte ermenin yani rüşt olgunluğuna bir yönüyle akli olgunluğa ermenin Ortaya çıktığı andan itibaren de evliliğin gündem edilmesi gerektiğini ve belli adımlar atılmasını söyledik. Tam burada bırakmıştım. Bugün inşallah bu noktadan alarak sözü devam ettireceğim. Somut adım atma adına mesela evlilik konusunda işte bir taraf erkek tarafıdır, bir taraf kız tarafıdır. Sorulur, soruşturulur. Belki belli vesilelerle birisi tavsiye eder ki bunun da sünnetteki yerini söyledim geçen ders. Artık bir şekliyle iki taraf bir araya getirilir. Nasıl getirilirse, tabii ki meşru ve helal daire içerisinde getirilmesi şarttır. O çerçevede bir adam tarafa getirilirse, ortaya çıkacak olan sonuç kız evine gidip bu durumu açmaktır. Erkek tarafı kız evine gitti kız tarafı ne yapacak? Tabi olanı yapacak. Naz yapacak. Bu çok doğal bir şeydir. Netice itibariyle kız evi naz evidir. Ama şunu da unutmamak gerekir. Çok naz aşık usandırır. Yani öyle çok fazla da bu işte naz sökmez. Belli bir dengede tutup dengeli bir biçimde yapmak gerekir. İnşallah taraflar zaten sorumluluklarını anlarsa bunu yapacaklardır. Buraya kadar olan süreçte eğer erkekle kız birbirlerini görmemişlerse şeriatimiz özellikle görülmesini ister. Ama buraya dikkat edin bu kelimeyi biz yanlış anlıyoruz. Görmeyi günler süren defaatle tekrar edilen konuşma olarak anlıyoruz. Böyle bir şey yok. Görülmesine şeriat yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Müsaade etmiştir bu konuda da bizim hadis kitaplarımızda çeşitli sahabi efendilerimizin içinde olduğu hatıralar okuyoruz mesela Cabir bin Abdullah kendisi bir gün bir mecliste şahit olur bir şeye Efendimiz aleyhissalatü vesselam der ki evlenmek niyetinde olan bir erkek evleneceği kıza baksın görsün onu Diyor ki Cabir bin Abdullah ben bunu görünce ya da bunu duyunca durur muyum? Aklımda vardı bir tanesiyle evlenmek. Acaba dedim bakmak görmek caiz midir diye bu konuda tereddüt yaşarken sallallahu aleyhi ve sellem bunu bana söyledi. Ben de bunun üzerine o evlenme niyetinde olduğum cariyeye uzaktan bakmaya başladım. Evet baktım ki gerçekten evlenebileceğim bir yapıda bunun üzerine de o hanımla evlendim diyor. Mesela başka bir hatırayı Muğire İbni Şübe'nin ismi üzerinden okuyoruz. Geliyor Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'a ya Resulallah evlenmek istiyorum diyor. Efendimiz mübarek olsun diyor. Gördün mü evlenecek hanımını? Hayır görmedim ya Resulallah. Aleyhissalatü Vesselam Efendimiz diyor ki git gör. Çünkü onu görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Git gör. Çünkü görmek birbirinize ısınmanız için daha iyidir. Bir başka rivayet aktarayım size. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin günlerinin arkasından Hazreti Ömer'in hilafet günlerinde bu rivayet üzerinden siz başka meseleleri de anlayın. Ben oralara girmeyeyim ama siz anlayın. Hilafet günleridir 60 yaşlarına merdiven dayamıştır Hazreti Ömer. Hazreti Ali'nin evindedir. Evinde kızı Ümmü Gülsüm'ü istemektedir. Dikkat buyurun. O kadar ısrarla Ümmü Gülsüm'ü istemektedir ki Ümmü Gülsüm Fatma anamızın ikinci kızı. Büyük Zeynep o Abdullah İbni Cafer ile evli. Küçüğü Ümmü Gülsüm o günlerde 15 yaşında. Hazreti Ömer'in yaşı epey ilerlemiş. Buna rağmen ısrarla Ümmü Gülsüm ile evlenmek istiyor. Hazreti Ali bakıyor ki çok ısrarcı Hazreti Ömer. Ya Ömer diyor. Evlenecek kız mı yok sana? Medine'de hangi kapıya gitsen o kapı sana açılır. Bu ısrarının sebebi ne? Niçin özellikle ümmü gülsün? Ey Ali diyor. Ey Hasan'ın babası. Benim buraya gelmem sadece sıradan bir evlilik meselesi değildir. Ne için geldiğimi sana söyleyeyim. Ben bu kulaklarımla duydum. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki kıyamet gününde bütün bağlar, sebep bağları, nesep bağları kopacak. Sadece benimle sebep bağları kuranlar ve nesep bağları kuranların bağları yaşayacak. Sen de çok iyi biliyorsun ki ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sahabi oldum. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Kızım Hafsa'yı Allah Resulüne verdim. Onunla sebep adına bir bağ kurdum. Şimdi istiyorum ki ehli beytten bir kadınla evleneyim. Onunla nesep adına da bir bağ kurayım. Allah Resulü'nün huzuruna çıktığım zaman böyle bir bağı da korumuş bir vaziyette çıkayım. Bu ısrar çoğalınca Hazreti Ali tamam der. Olayın devamı şöyledir. Ümmü Gülsüm yok şu anda evde. Sen git. Ben onu biriyle sana gönderirim. Önce gör. Eğer kanaatin halen olumluysa ondan sonrasını Allah kerimdir. Ümmü Gülsüm'ü kızını Hazreti Ömer'e birisiyle gönderir. Yani bakması için, görmesi için sünnetin ihyası adına Hazreti Ali'nin bu manadaki aslında titizliğidir bu. Dolayısıyla o evlilik tesis edilir. Allah o evlilikten Zeyt adında bir çocuk bahşeder. Ve Hazreti Ömer Hicri 23'te peygamberin mescidinde yaralanıp eve taşındığı zaman Ehli Beyt'ten bir kadın olan Ümmü Gülsüm hanımının göksüne başını koyarak Refiki Ala'ya doğru yolculuk eder. Sadece bu söz bile bu söz ve bu rivayet bile Ehli beytin Hazreti Ömer dünyasında nerede durduğunu bize gösteriyor. Başka şeyler de var da konumuz o değil. Mesela 40 bin dirhem öder mihir olarak. Niçin? Ehli beytin kadru kıymetini insanlar bilsin diye. Onlar sıradan insanlar değil bunu fark etsinler diye Hazreti Ömer 40 bin dirhem mihir ödeyecektir Ümmü Gülsüm'e. Başka şeyler de okuyoruz biz İslam tarihinde Efendimiz aleyhissalatü vesselamın hayatında. Ama bu kadarla yetinmiş olalım. Buradan anladığımız en önemli mesaj ney? Görülecek, bakılacak. Bu manada bir ısınma olursa ondan sonra gerekli adımlar atılacak. Hani elektriklenme diyorlar ya geçen derste de dedim ama ölçüsü ney? Elektrik seni çarpmasın. Sadece bir elektriklenme olsun, gönlünde bir serinlik olsun... Bundan sonrasına şeriat müsaade etmez bundan sonrasının ölçülerini koyar artık sadece o konuda evlenme kararı verilir sonrası içinde bir şeyler söylenir peki bu kadarla yeterli mi yani insan bir kere görmeyle evleneceği hanımı ya da hanım cephesinden bakarsak bey tarafını seçebilir mi bir kere demiyor sünnet bu konuda bazı şeyler konuşulabilir Belli şeyler korunarak halvete kapı açmadan yani iki kişi yalnız başlarına kalmayacak şekilde üçüncü bir isim yanlarında olarak bir şekliyle belli ölçüler korunarak konuşulabilir. Ama ne kadar konuşursanız konuşun. Yıllar yılı ehli dünyanın bu konuda bir şeyler yaptığını biliyorsunuz. Sizleri ben tenzih ederek söylüyorum. E, getirdikleri noktada belli hayatları ve evlilikleri. Bu konuda biraz daha tevekkül sahibi olmak ve belli şeyleri zihin dünyanızda iyice belirleyip ona göre adım atmak Allah'ın izniyle sıkıntıların aşılmasına seviyet verecek. Bu konuda denklik meselesinde özellikle durumlarda denklik konusunda maske kullanılmaması, şeffaf olunması, net olunması ve ne beklenti adına varsa onların doğru bir biçimde ortaya konmasını söyledik. Bunlar tamam Görüldü karar tamam gençler evlenmeye birbirlerine ikna olmuşlar artık duruma bu manadan sonra aileler girecek. Evet evlilik dediğimiz müessesenin iki aktörüdür karı koca ya da oğlan tarafıyla kız tarafı ama bir bu bir müessese işidir ve aileler bu işin içerisine dahil olur. Aileler olmazsa olmaz iki aile de birbirleriyle tanışacak birbirleriyle bilişecek bu konuda adımlar atacak ve ondan sonraki süreci tamamen aileler götürecek. Aileler bu konuda adım atıyor artık oğlan tarafı kız tarafında geliniyor sohbet ediliyor konuşmalar yapılıyor söz bir noktadan sonra Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı istemeye geldik deniyor. Kız tarafı ne diyor bunu önceden midir orada mıdır bilmem ama bunu genelde derler. İlk sorulan soru nedir Oğla, oğlan ne iş yapıyor budur yaşadığımız dünya yaşadığımız şartlar belli. Bu soruyu sormanın bir mahsuru yok ama ilk soru bu mu olmalı onun üzerinde durulması gerekir. Bilmem siz hiç gördünüz mü ben öyle bir kız babası görsem elinlerinden öpeceğim Şöyle ilk sorusu oğlum sen 20-25 yaşına gelmişsin bugüne kadar Allah'ın dinine ne yaptın? Namaz niye zaten sorulmaz namazsız niyazsız Müslüman mı olur? Onlar sorulmaz asıl sorulması gereken şeyler bunlar evet kaybettiğimizi biliyorum ne halde olduğumuzu biliyorum ama bir hedef gösterme adına bunu söylüyorum. Ah keşke kız babalarımız onu sorsa sen şu yaşına kadar İslam için bu din için 1 milyar 700 milyon İslam ümmeti için paramparça olmuş bu ümmet için ne yaptın ne ürettin ne ortaya koyduğunu bir sorsalar ondan sonra da diğerleri sorulsa. Ama ne yazık ki ilk sorulan soru budur eğer bu soruya da sevindirici bir cevap alınmazsa sonra din de bahane edilir onlar sonrasından gelir arkasından. Ama ilk sorunun o diğeri olması noktasında sallallahu aleyhi ve sellemin bize tavsiyeleri var. Bakın Ebu Said el-Hudri Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan bize nasıl bir söz aktarıyor? Diyor ki fakirlik korkusundan evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir. Evlenmeyi terk eden değil dikkat buyurun söze evlendirmeyi terk eden kişi bizden değildir sözde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözüdür yani geldi dini ve ahlakı yerinde damat adayının ama işi yok ama fakir ama elinde imkanlar az böyle bir sebepten dolayı eğer cevap redse sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği söz budur. Şimdi burada bana başka şeyler söyleyebilirsiniz. Ama ben o söylediğiniz şeylerin de itiraz kapısını kapatacak bir şeyler söyleyeceğim şimdi size. Başka bir rivayeti aktarıyor Ebu Hureyre bize. Bakın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yine ne söylüyor? Sözlere dikkat edin bu sözlerle birazdan işimiz var. Dindarlığını ve ahlakını sadece dindarlığı değil dikkat buyurun dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz biri gelip sizden kız isterse o kişinin maddi durumuna bakmaksızın onu kızınızla evlendirin. Eğer bunu yapmazsanız parantez içerisinde onu söyleyelim yani sadece mala dünyaya rağbet ederseniz yeryüzünde büyük bir fitne ve enine boyuna yaygın bir fesat meydana gelecektir. Daha ne desin Allah aşkına Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Bu söylediğim hadis Tirmizi'de Abdurrezzak'ın El Müsennaf'ında i̇bn Kesir'in tefsirinde tefsirul aziminde geçiyor. Sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin naklettiği bu bilgiyi bize veriyor. Böyle bir uyarıda bulunuyor bize. Tirmizi'de de aynı hadis geçiyor bir ziyadesiyle. Diyor ki Ebu Hureyre efendimiz aleyhissalatu vesselam bu sözü söylediği zaman içimizden biri kalktı ihtimal ki bir kız babası dedi ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselama ya Resulallah ya gelen damat adayı maddi anlamda zayıfsa fakirse de mi aynı şey efendimiz ona cevabı üç kez şu oldu Dinini ve ahlakını beğendiğiniz biri size gelirse Kızınızı onunla muhakkak nikahlayın. Sahabe diyor ki maddi durumu zayıf olsa da mı? Efendimiz evet ya da hayır demiyor. Bu cümleyi üç kez tekrarlıyor. Tirmizi'deki rivayet böyledir. Şimdi burada dinini ve ahlakını, dinehu ve hulukahu, ahlak ayrıca vurgulanıyor. Cevami'ul kelim olan yani sözün özünü konuşan ve her sözünde isabet eden sallallahu aleyhi ve sellemin burada özellikle dindarlık yanında ahlaka dikkat çekmesi aslında kız babalarına da verilmiş bir cevap. Nedir o cevap? Biri gelir fakir olabilir zenginlik fakirlik Allah'ın ikramıdır ama ahlakı güzelse eğer bir Müslüman erkeğin asla o Müslüman erkek asalak olmaz affedersiniz. Onun bunun sırtından geçinmez. Ona buna el açmaz. Kayınbabası bile olsa o kapıya bir şey istemek için gitmez. Eğer ahlakı güzelse. Efendimiz de onu söylüyor. Fakir olur ama izzetli olur. Bu manada size böyle bir taleple gelmez. Bakın siz de gözleyin eğer gerçekten dindarlığı ve ahlakı varsa... Bu konuda fakirliğe bakmayın. Bugün fakirdir, yarın zenginleşir. Yarın zengindir, öbürsü gün fakirleşir. Mülk Allah'ın elindedir, istediğine verir, istediğinden alır. Dolayısıyla baktığınız şey bu olmamalı. Böyle bir yaklaşımla hareket edin ki sıkıntı çekmeyin. Geçen derste anlattım size bazı hadiseler. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Said İbni Müseyyeb'in kızını, Ebu veda isimli alimle evlendirilmesi bizim kitaplarımızda aktarılır. Said İbni Müseyyeb'in damadı olacak Ebu Veda o da büyük bir alimdir. Said İbni Müseyyeb kimin damadıdır bilen var mı içinizde? Kimin damadıdır? Ebu Hureyre'nin. O da orada öyle bir bağ kurmuş. Böyle bir aileden bahsediyorum şimdi size. Ebu Veda alimdir ilim meclislerinde bulunur. Bir müddet kaybolur ortadan sonra gelir. Gelince Said İbni Müseyyyeb o büyük insan sorar der ki ey Ebu Veda neredeydin kaç gündür seni göremiyorum. Ey imam der hanımım Allah'ın rahmetine kavuştu. Kaç gündür cenaze işleriyle uğraştık taziyelerle uğraştık onun için gelemedim. Said İbni Müseyyep der ki niçin bize haber vermedin? Verseydin biz de katılsaydık cenazesine biz de taziyede bulunsaydık seni meşgul etmek istemedim ey imam. Pekidir Said İbni Müseyyep hanımın vefat etti evlenmeyi düşünür müsün? Evlenmeyi düşünürüm de bu çulsuza kim kız verir? Sadece iki dirhemim vardır. Said İbni Müseyyep'in sözü şu olur ben sana veririm kızımı. Alır mısın? Verir misin? Gerçekten veririmdir. O anda orada bir hutbe irad edilir. Kız verilir. Demek ki kız babasına bu yetkiyi vermiş. Vekalet onda olduğu için anında orada nikah gerçekleştirilir. O günün akşamını anlatıyor Ebu Veda bize. Diyor ki ben akşam namazından sonra iftar sofrasına oturmuştum. Sadece soframda biraz ekmek biraz da zeytinyağı var. Baktım kapı çalındı. Kapı çalınca ben men dedim Türkçedeki karşılığı kim o nedir karşıdan gelen cevap ben değil ben diye bir şey yok Efendimiz kızar buna sünnet öğreniyoruz kim onun cevabı kimsen odur ben diye bir cevap veremezsin ben Said diyor. Ebu Veda diyor ki Medine'de bir sürü Said var aklıma geliyor hangi Said hangi Said hangi Said hiç aklıma gelmiyor Said İbni Müseyyep. O halde gittim kapı açtım bir de ne göreyim Said İbni Müseyyep arkasında da kızı kızını da almış gelmiş. Niye geldin demiş ey imam ben gelirdim senin ayağına hayır demiş sen bugün damatsın senin evine gelmeli gelin garip değil mi bize böyle şeyler anlatmak ama bu, bu hakikat onlarca örneği var dediğim gibi kızımı sana emanet etmeye geldim diyor diyor ve gidiyor hiç beklemiyor artık çünkü nikah kıyılmış iş tamam kız diyor heyecanlandı düştü bayıldı aldım içeriye ben de heyecanlandım hiç beklemiyordum böyle bir şey komşuları çağırdım komşular dedim gelin başıma böyle bir iş geldi komşular geldi annem geldi Neyse bir hazırlığa giriştiler. Üç gün boyunca o hazırlıklar devam etti. Biz öylece zifafa girdik diyor. Sonra duydum Meğer Medine'nin o zamanki en büyük isimlerinden biri. Dönemin halifesi kimdir? Abdülmelik bin Mervan. Oğlu kim? Velid. Velil Aht. Velid. Ona istemiş Meğer. Velid Abdülmelik bin Mervan. Dönemin halifesinin oğluna vermemiş yine bu Veda'nın söylediği sözü söylüyorum benim gibi bir çulsuza vermiş diyor. Ben diyor bunu duyunca daha da hayret ettim diyor ve aradan bir müddet geçtikten sonra tekrardan ilim meclisine dahil oldum. Said İbni Müseyye meclistekiler dağıldıktan sonra sözü şu nasıl o insanla aran kızım falan demiyor o insanla nasıl aran çok iyi diyor öyle biri ki. Dinde de dünyada da ondan daha güzeli yok diyor. Bunu söyleyince memnun oluyor Said İbni Müseyyep ve ikisi için duada bulunuyor. Bunlar belki birer menkıbe ama anlatmak için değil sadece. Bir kez daha yaşamak için inşallah. Bir kez daha yazmak için öyle menkıbeleri inşallah. Zaten derdimiz o onun için anlatıyoruz. Bakın Bukhari'de nikah babında geçen, bir rivayet daha aktarayım öylece sözlerimi sürdüreyim. Bu rivayeti de bize aktaran Sehel İbni Sa'd es Sa'ididir. Genç sahabilerden vefat ettiğinde Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam 15 yaşlarında bir delikanlı ama uzunca bir ömür yaşayacak. Neredeyse 100 yaşına varacak 181 tane Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'dan bize hadis nakledecek. Oturuyoruz diyor o hadislerden birisi işte bu. Sahabe hep etrafımızda ben de onların içerisindeyim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamla sohbet ediyoruz. O anda bir tane adam geçti önümüzden. İsim yok tabi. Efendimiz aleyhissalatü vesselam sordu. Bu adam hakkında ne düşünürsünüz? İçimizden biri dedi ki ya Resulallah o adam hangimizin evine bir kız istemek için gelse ona kız verilir. Hangi kıza Medine'de aracı olsa onun aracılığı kabul edilir. Söz söylediği zaman da kesinlikle sözüne itibar edilir. Efendimiz Ali sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şey söylemedi. Biraz durduk, yine konuşuyoruz başka meseleler. Önümüzden fakir, kimsesiz bir sahabi geçti. Allah Resulü ve vesselam o soruyu onun için de sordu. Bu adam için nedirsiniz? İçimizden yine biri dedi ki ya Resulallah bu adam kimin evine gitse kimse kızını ona vermez. Kime aracılıkta bulunsa onun aracılığı kabul edilmez. Bir mecliste söz söylese sözüne itibar edilmez. Efendimiz aleyhissalatü vesselam şunu dedi. O ikinci adam o birinci adam gibi bir dünya dolusu adamdan daha hayırlıdır. Söz Allah Resulü'nün sözüdür. Bakış meselesi evet biz cüzdana bakarak konuşuruz bu çağın insanları. Adamın akademik kariyeri, adamın toplum içerisindeki değeri, adamın adamlar noktasındaki kıymeti, değeri bunlar bizim gibi insanların işi. Ama sallallahu aleyhi ve sellem adeta alıyor başımızı oraya değil diyor buraya dönün buraya. Hakikat burada diyor böyle bakarsanız doğru bakarsanız diyor. Bu sözler. Bakış açılarımıza aslında ayar çekiyor. Zaten sünnet odur. Adımlara ayar, hayata ayar, zihne ayar, kalbe ayar. Sünnetin anlamı da budur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunları söylüyor. Bunları söylerken karşı tarafı yani kız tarafını mağdur etmeme adına ahlak vurgusunu da yapıyor. Araştırın, bakın, yapın. Soruşturun öylece adım atın diyor adım atmanın yolları var işte onlardan birisi soruşturmadır caiz mi böyle bir şey elbette ki şimdi sen ya adım atmadan önce ya adıma, adımı biraz attıktan sonra iki şey yapmak zorundasın evlilik müessesesini kurarken bunlardan bir tanesi kullarla istişare bir tanesi Rabbul Alemin olan Allah'la istiharedir. Bu ikisini yapacaksın ki bereket olsun. Şimdi birine talip oldun bir aileye bir kıza ya da kız tarafı kendisine talip olunan bir erkek tarafı var karşısında. Soruştur. Sor iki tarafı bilen tanıyan birisine sor. Ama her şey yolunda gidince bizim sorma aklımıza gelmiyor. Ne zaman duvara toslasak o zaman istişare aklımıza geliyor. O zaman da bir faydası yok. Bir de usul bilmiyoruz bu konuda duygular coşmuş. Herkes tamam. E şimdi diyor ki mesela kız ya da erkek tarafı ya gidelim bir de falanca hocaya bir soralım ya da filanca aile büyüğüne bir soralım. Gelip soruluyor. Sorulana kadar da iş pişmiş. Hani bir laf vardır. Pişmiş aşa su katmak. O adam da eğer tecrübeli birisi ise, biraz gün görmüş birisi ise bakıyor ki iş bir noktaya gelmiş. Ya sessiz kalıyor ya da Allah hayırlı etsin deyip geçiştiriyor. Ama istişare şu gelip danıştığın adam yap dediği zaman yapacaksın yapma dediği zaman da yapmayacaksın buna yüreğin varsa gel istişare it eğer buna yüreğin yoksa gelme boşuna milleti de meşgul etme çünkü istişare budur eğer gittiğin adres doğruysa Allah'tan korkan biridir seni yanıltmaz sana yanlış şeyler söylemez hakikat adına bir şey söyler sana bazen açık söylemeyebilir sen onu anlayacaksın mesela çok yakındır iki tarafı da çok iyi tanır gittin soruyorsun sorduğun şahıs sana diyor ki arkadaşım bunu bana sorma al cevabı daha ne kurcalıyorsun sana çok büyük bir cevap verdi. Niye hocam niye falanca niye filanca deme sana dedi mi başkasına sor demek ki bir şey söylemek istemiyor. Çünkü şahitlik bu manada haktır sana geldiği zaman yapmak zorundasın ama en önemli şey doğruyu söylemek durumundasın. Bir diğer husus daha var istişare ettin sana o istişare ettiğin taraf çeşitli sırlar söyledi. Aldın o sırları hemen götürdün karşı tarafa ilettin falanca senin hakkında böyle bir şey söylüyor. Haram böyle bir şey yok. Böyle işler yapıldığı için insanlar aracı olmakta korkuyorlar biliyor musunuz? Sünnet dediğimiz şey bir bütündür bütün olarak ele alınmalı. Parçalandığı için bazı şeyler kalkıyor ortadan bazı şeyler tam anlamıyla korunmuyor. Allah'la istihareyi de biliyorsunuz siz kendiniz de yapabilirsiniz. Sözüne itibar ettiğiniz salih ya da saliha birine de yaptırabilirsiniz. Nasıl yaptırıldığı nasıl yapıldığı hadis kitaplarımızda çok açık bir biçimde ortaya çıkıyor. Asr-ı Saadet'te de sahabe gelip Efendimiz Aleyhisselatü vesselama soruyorlardı. Mesela bir sahabe efendimiz geliyor ya Resulallah diyor falanca kadına talibim ne dersin? Efendimiz dese ki senin için uygundur yapar değildir dese yapmaz ama efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne derse o dediği sır olarak kalır bir tane ifşa olunmuş rivayet aktaracağım şimdi size ifşa olmuş neden ifşa olunmuş çünkü ilerleyen süreçlerde bir fetvaya ihtiyaç duyulmuş o fetvanın çözümü de sadece biraz sonra size anlatacağım rivayette saklı. Öyle olunca Fatma binti Kays isimli hanım sahabi o sırrı ifşa etmek zorunda kalmış. İfşa ederken de mazeretini zaten söylemiş. Fatma binti Kays asr-ı saadetin orijinal hanımlarından birisidir. Farklı bir yapısı var. Nafaka konusunda, talak konusunda, nikah konusunda bize çok önemli şeyler söylemiştir hayatı üzerinden. Dahhak İbni Kays onun ablasıdır. Kufenin emirlerinden Mekkelidir bu aile. Fihiroğullarına mensuptur. Hicretten önce de İslam'la şereflenmişlerdir. Dolayısıyla ilk muhacire hanımlardan birisidir. Bir evlilik yapıyor Ebu Amr Hafs İbni Mughire ile. Sonra boşanıyorlar boşanınca Fatma binti Kays kocasının evinden çıkmıyor kocası bazı hediyeler gönderiyor ona gönlünü almak için evden çıksın diye hayır diyor ev benim bana bir de nafaka vereceksin ben evden çıkmıyorum diyor olay Allah Resulü aleyhissalatü vesselama intikal edince yapılan şeyin yanlış olduğunu söylüyor Alması gereken meselenin ne olduğunu söylüyor. Belki talak meselesinde bu meselelere değineceğiz. Ondan sonra git diyor iddetini bekle falancanın evinde ve oraya gidiyor. İddet süresi bitince de iki sahabi Fatma binti Kaysa talip oluyorlar. Muaviye İbni Ebu Sufyan, Ebu Cehem Amr İbni Huzeyfe. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselamla istişare ediyor. Bu ikisinden hangisiyle evleneyim diye. Efendimizin huzurunda söylüyor. Ya Resulallah, Muaviye İbne Ebi Süfyan'la Ebu Cehim Amir İbni Huzeyfe benimle evlenmek istiyorlar. Hangisini tercih edeyim? Efendimizin söylediği söz şu. Muaviye malı az olan biridir ya da malını senden esirgeyecek biridir. Ebu Cehme gelince onun sopası elinden düşmez. O sert birisidir eli de sopalıdır. Eğer sen beni dinlersen Üsame ile evlen. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bunu söylüyor. Ve o da Üsame ile evleniyor çok da güzel bir evlilikleri oluyor. Yıllar sonra bu talak meselesiyle alakalı bir mesele ortaya çıkınca Fatma binti Kays bu rivayeti nakletmek zorunda kalıyor. Tirmizi'nin talak babında ve Müslüman talak babında geçen bir rivayet. rivayet. Buradan ne anlıyoruz? Demek ki Efendimiz aleyhissalatü vesselam'a da sahabe evlenme noktasında istişare ediyorlar. Sallallahu aleyhi ve sellem de o konuda onlara gerekli şeyleri söylüyor. Hem de açık yüreklilik de söylüyor. Çünkü sahabenin sır sakladığını ifşa etmeyeceğini biliyor. Kız istendi ortaya çıkacak durumun adı nedir? Nişanlılıktır bir nişanlılık ortaya çıkacak. Nişanlılık meselesi bizim hem örfümüzün hem de şeriatimizin bir meselesidir. Burada parantez içerisinde bir şey söylüyorum. Bundan sonra bu cümleye çok ihtiyacımız olacak. İslam şeriatı örfe karşı değildir. Eğer örf adetler gelenekler görenekler İslam'a aykırı değilse Şeriatin helal ve haram sınırlarını ihlal etmiyorsa yapıldığı zamanda sosyal noktada fa sıkıntılara seviyet vermezse örfe uymakta hiçbir beys yoktur. Onun için kız istemede, nişanda, düğünde bu tarz şeylerde örfe mutabakat adına adımlar atmanın hiçbir mahsuru yok. Bunu bir kere bilelim. Nişanlılıkta biliyorsunuz örfen bizim bildiğimiz bir şey. Arapça karşılığı hıtbe. Nişanlı olmak isteyen erkeğe hatip denir. Çünkü orada bir hutbe irade edilmiştir. Yani evlilik teklif edilmiştir. Kız ise maktube nişanlı anlamına gelir. Yani evlilik teklif edilen anlamında. Nişan Türkçede ne anlamdadır? İşaret alamet değil mi? Bu manada kullanırız. Mesela nişan alıyor birisi bir. Atı atmak için bir yere onun adı nişan oluyor ya da bir mal alacak ona bir nişan koyuyor işaret koyuyor. O mal benimdir diye nişan budur zaten sen gittin bir kıza evlilik teklif ettin artık oraya bir nişan koydun bir işaret başka bir Müslüman sen o işi neticelendirene kadar o kapıya gidemez haramdır çünkü sen o adımı attıktan sonra onun adı işte nişandır alamettir işarettir Arapça ifadesiyle hıtbedir ondan sonra başka bir Müslüman o kapıda işi yok kıymetli kardeşlerim çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz bu alanda nişan meselesinde bir cümle söylüyorum size ve üzerinde sizi düşünmeye davet ediyorum nişan asla nikah demek değildir bunu ısrarla üzerinde durup anlamamız gerekir Nişan oldu diye her şey artık serbesttir diye bir mantık yok. Örf bunu böyle anlıyor algılıyorsa da bu şeriatimize muhalif bir şeydir. Nişan olduktan sonra artık sen bir işaret koymuşsun ondan sonraki süreç nikaha kadar nasılsa öncesinde sonrasında öyledir. Hadi diyelim birkaç kez görüşebilir konuşabilirsin havlet ortamına yer açmamak kaydıyla. Yoksa yabancı bir kadının elini tutabilir mi bir Müslüman erkek tutamaz nişanlısının elini de tutamaz nikah olmadıkça yabancı bir kadınla tek başına bir yerde oturup sohbet edebilir misin saatlerce edemezsin nişanlın da nişanlınla da yapamazsın çünkü ortada daha nikah yok nişan yapılıyor bir bakıyorsun gelin hanım başladı el öpmeye e daha hiçbir şey yok ortada Oradaki o bey yani damadın babası senin müstakbel kayınbaban daha olmamış nikah yok. Damat için de aynı şey geçerli kayınvalide müstakbel kayınvalidedir. Nikah olmayana kadar bu manada hiçbir şey yapılmaz. Bunu iyice anlamak durumundayız. Belki buradaki cemaat değil ama şimdi sokakta caddede insanlar bizi duysa Bunlar ne konuşuyorlar diyebilirler ne nişanı biz ne, le, neler neler duyuyoruz diyebilirler ama benim onlarla işim yok şeriat bunu söylüyor modern hayat bize başka şeyler dayatıyor örf dediğiniz gelenek dediğiniz görenek dediğiniz şeyler bize başka şeyler dayatıyor. Biz Müslümanlar olarak şeriatimizin bize çizdiği sınırlara riayet etmek ve bunun gereklerini yerine getirmek zorundayız ve ben de bu manada hakikati size aktarmak zorundayım. Onun için nişanlılık meselesini bu şekliyle anlamak durumundayız. Tecrübeyle sabit bir tecrübeyi, tecrübevi bilgi aktarayım. Benim değil, büyük insanların, bu manada söz sahibi olan insanların Nişan ile nikah arasının uzun olmaması, nikah kıyıldıktan sonra da nikahla düğün arasının uzun olmaması hasreten tavsiye edilir. Bir daha söyleyeyim mi bunu? Nişan oldu, nişanla nikah arası uzun olmamalı, nikah kıyıldı, nikahla düğün arası uzun olmaması tavsiye edilir. Yani ille de bir zaman dilimi belirlenir mi? Belirlenmez. Ama biz Efendimiz Aleyhisselatu vesselamın hayatında Ayşe anamızın nişanlılığı hariç diğer bütün nişanlılıklar ve sahabenin hayatında nişanlılıkla nikah ve düğün arasındaki fasılanın oldukça kısa olduğunu görüyoruz. Bir tek istisna vardır Ayşe annemizdir. Ayşe annemiz 4 sene boyunca nişanlı kalmıştır. O da farklı bir durumdur. Onun dışında Allah Resulü aleyhisselatu vesselamın hanesine giren bütün annelerimizin ve o gün Kitaplarda düğünlerini nikahlarını nişanlarını okuduğumuz sahabe efendilerimizin birçoklarının nişanlılık dönemlerinin çok az olduğunu görüyoruz. Şimdi bunun bu konuda da çok şey söylenir ama zaman geçiyor ben asıl söyleyeceğime getireceğim sözü ona da getiriyorum sözümü. Gelelim nikah meselesine nikah meselesine geçmeden önce de bir şey söyleyeyim ki söyleyeceklerim daha iyi anlaşılsın. Değerler sıralaması diye bir gündemi olmalıdır Müslümanın. Bu değerler sıralamasının karşılığının adı da sünnettir zaten. Ne demek değerler sıralaması? Allah ve Resulü bir Müslümanın gündeminde bidayetinden ta son noktaya kadar bir sıralama yapmıştır. Birinci dereceli öncelikler, ikinci dereceli öncelikler, üçüncü dereceli öncelikler ila ahir. Bir Müslüman eğer bunları... Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine hep söylediğim söz bir daha tekrar ediyorum. Kur'an asıl sünnet usuldür, Bize yol gösterir sünnet. Aslında Kur'an'dan öğreniriz. Bunlarda eğer biz bunlardan yola çıkarak değerler sıralamamızı Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine inşa ettirmezsek her zaman için sıkıntı yaşarız. Bugün o sıkıntıları da yaşıyoruz. Mesela Allah'ın kitabına göre ilk onlarda olması gereken bir mesele bakıyorsun bizim hayatımızda yüzlerde bile değil. 70. sırada 90. sırada uzatın gitsin. Son sıralarda olması gereken bir şey örfün ambalajına bürünmüş gelmiş ön sıralara oturmuş ve biz onu ön sıralarda bir mesele olarak değerlendiriyoruz. Bu yanlış bir şey. Bu bilgiyi unutmayın. Gelin nikah meselesine ben sorayım siz söyleyin Allah aşkına kızı beğenmeden tutun ta düğüne kadar ki süreçte isteme Nişan ondan sonra o ailelerin şartları konuşmaları nişan hazırlıkları düğün hazırlıkları eşya alınma ev tutulma eşyaların düzülmesi salonun ayarlanması davetiyenin basılması biliyorsunuz mesele hepsini uzatın. Bunların hepsini şöyle bir zihninizde canlandırın nikah dediğimiz şey nerede duruyor ben size söyleyeyim nikah aralarda bir yerde duruyor. Artık herkesin dini gayretine göre bir yerlerde duruyor. Ama üzülerek şunu söyleyelim ki nikah bugün Müslümanların dünyasında bile bir hocanın önünde yapılan dini bir merasimdir. Bunun ötesinde bir şey değil. Yazık bu ile böyle bir şey yok. Şimdi ben nikahın ne demek olduğunu söyleyeceğim size. Kıymetli kardeşlerim bakın size bir şey söylüyorum. Hangi fıkıh kitabını açarsanız açın. Hangi fıkıh kitabını açarsanız nikahın rükünleri, şartları hepsi çok açık bir biçimde söylenmiştir bize. O nikahın rükünlerinde de şartlarında da bir hoca şartı yoktur. Bir hocanın karşısında nikah kıyılacak diye bir şart yoktur. Böyle bir şey yok. Bu sonradan ortaya çıkmış bir şey. Yani ne demek istiyorsun hocam? Biraz daha açık konuş. Açık konuşayım. O adamlar Adam gibi adamlar gerçek adamlar yani adamlığın kitabını yazan adamlar sahabe neslinden bahsediyorum. Tabi neslinden bahsediyorum arkasından gelen nesilden bahsediyorum ve onlara bunları öğreten sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden bahsediyorum. Dini hayatlarının esası kıldıkları için değerler sıralamasını da Allah'ın kitabına göre tanzim ettikleri için Nikah Allah'ın kitabında nerede duruyor? Bunu tam anlamıyla anladıklarından dolayı kendi nikahlarını kendileri kıyıyorlardı. Hiçbir nikah yoktur ki bu manada asr-ı saadette farklı bir şey olsun. Açın asr-ı saadeti baştan sona tarayın. Efendimiz'in nikahlarından hiçbir tanesini başka sıkıymamıştır. Siz duydunuz mu Efendimiz birinin önüne gidip de nikah kıydırdığını? Yok. Sahabe gelmiş midir efendimizin huzuruna bir iki rivayet dışındaki onlar da bizim anladığımız manada ritülel, ritüel anlamda bir nikah değildir böyle bir şey yok her nikahı kendisi kıymıştır neden biliyor şartını biliyor hükmünü biliyor hikmetini biliyor değerini biliyor ve kendisi damat adayı orada ilan ediyor ve bunu söylüyor. Ama bunlar şimdi hayatımızdan çıktığı için biz bunları bilmediğimiz için mecburen dini bir me merceğe intikal ettirmek ve onun huzurunda bu işi yapmak durumunda kalmışız. Ancak burada unutmamamız gereken bir şey var. <gülüyor> Çok önemli bir mesele bu. Eğer biz nikah meselesini dini bir ritüel olarak anlarsak Merasim merasimlerden bir merasim vallahi biz evlilik adına attığımız o adımda ilk kurşunu kendi ayağımıza sıkmış oluruz. Neden bugün evlerimizde arızalar var siz buradan da anlayın. En başta işi yanlış başlatmışız. Ne anlamışız, ne anlatmışız, ne kavramışız, karşılıklı bu meseleyi de konuşmamışız ve bu meseleyi sadece bir merasime indirgemişiz. Almamız gereken rahmetten, bereketten mahrum bir biçimde adım attığımız için de nikahtan nasiplenmemiz gerekecek olan o değerden kapıları kapatarak istifadememizi önlemişiz. Merasime nasıl çevirdiğimizi ben size anlatayım öyle çok fazla nikah kıydığım yok benim ama bazen kardeşlerimi kıramıyorum kıyıyorum bazı nikahlar geliyorlar kız tarafımız oğlan tarafımız aileler hazır her şey tamam o ana kadar 50 bin tane iş dönmüş yani her iş yapılmış zaten düğün salonu ayarlanmış davetiyeler basılmış eşyalar ayarlanmış neler neler yapılmış şimdi benim karşımda ben soruyorum o kardeşlerime mehir olarak ne belirlediniz birbirlerinin yüzüne bakıyorlar böyle bir gündem yok mehir yok oyuncak zaten ne olacak gideceğiz hoca bir şey söyleyecek olacak bitecek böyle midir nikah sen buna ak dedin akit dedin sözleşme dedin sen bilmeden böyle bir sözleşmeye nasıl taraftar oluyorsun Orada imzalar atılacak ille de resmi anlamda bir imza atılması gerekmiyor. Allah adına bir söz verilecek. Neye söz veriyorsun? Ne adına veriyorsun? Bunu hiç mi konuşmaz eşiyle insan? Hiç mi bu manada gündem olmaz? Hiç mi bir fıkıh kitabına bakıp da nikah ne demektir? Nereye gidiyoruz? Ne yapacağız diye iki 3 sayfa insan okumaz. Ben size bu konuda çok şey söyleyebilirim derdimiz olduğu için. Ama fazla uzatmak istemiyorum. Size işin fıkhi boyutunu da anlatmak istemiyorum. Fıkhi boyutu ayrı bir şey. Tek bir cümle söyleyeyim. Çoğunluk Hanefi olduğu için Hanefilerde nikahın fıkhi şöyle özetlenir. Nikah akdinin rükünleri icap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. İcap ve kabul, şartları ise şahitlerdir. Nereye gitti mehir? Nereye gitti veli izni nereye gitti diğer şartlar bunlar yok bakın buradaki söylenen şey bu bütün o diğeri bu ikisinin altında icab ve kabulün altında onlarca mesele şahitler meselesi altında da onlarca mesele zaten konuşulur. İcaf ve kabulü bilmeyenler için bir cümleyle söyleyeyim iki taraftır erkek kadın icab ve kabul ise rızaya uygun bir biçimde seni zevciliye kabul ettim seni zevciliye kabul ettim şeyini ikrarını rızayla dile getirmesidir. Nikah meselesinde fıkhın meseleleri ayrı bir şey. Burada ben size üzerinde durup biraz düşünmeniz için belli şeyleri biraz sorgulamanız için 5 tane husus emanet edeceğim size. Anlatsam saatler lazım bize anlatmaya imkanım yok gelecek derslerde de başka konulara gireceğiz. Ama bu meseleler mühim bir mesele bu meseleleri ben size emanet edeceğim Biraz altlarını siz dolduracaksınız. Şimdi o cümleleri size veriyorum. Bir. İmam nikahı, dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir. O da şerri nikahdır. Bir daha tekrar ediyorum. İmam nikahı. Dini nikah, hoca nikahı, müezzin nikahı, resmi nikah ya da başka bir isim ile anılan bir nikah yoktur. Nikah bir tanedir o da şeri nikahtır. Bu konuda şeriatimiz alay asla kabul etmez. Her şeyi yap sadece bu işi de bir iş olarak çevir böyle bir şey yok. Bakın. Nikah nedir diye Allah'ın kitabına sorduğunuz zaman size cevap Nisa suresi 21. ayetten gelir. Nedir biliyor musunuz orada nikahın tarifi? Misaken galiza. Ağır bir söz, güçlü bir teminat. Zaten biz öyle koyduk değil mi? Sağlam bir teminat, ağır bir söz. Bu budur. Allah'ın kitabında nikahın tarifi bu. Ağır bir söz... Sağlam bir teminat. Öyleyse eğer bu iş alaya alınacak bir mesele değil. Bu iş basite indirgenecek bir mesele değil. Bu iş başka şeylerle kıyaslanacak bir mesele de değil. Bu çok ciddi bir meseledir. Ciddiyeti de buradan anlaşılır. Bir teknikah vardır. O da şerri nikahıdır. Peki ne yapacağız şimdi resmi nikahı? Ona geleceğim. İkinci madde o. Bakın bu konuda da aslında şeriatimizden ilham alarak belirlememiz gereken temel mesele nedir? Şer'ri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı işin resmi boyutu ve sicilidir. Bir daha tekrar ediyorum bu cümleyi. Şer'ri nikah işin hakikati ve aslı, belediye nikahı ise işin resmi boyutu ve sicilidir. Buraya da dikkat edin. Dolayısıyla şer'ri nikah zaruri Resmi nikah yani ne diyeyim şimdi anam ağladı bu kelimeyi bulana kadar elzemdir. Bir daha tekrar ediyorum. Şerri nikah zaruri resmi nikah elzemdir. Neden? Eğer olmazsa nelere ne mal olduğunu görüyoruz işte yaşadığımız şu toplumda. Toplum tamamıyla İslam toplumu olsaydı Başvuracağımız bir merci olsaydı sorunlarla karşılaştığımız zaman belki farklı şeyler söylenirdi ama bugün çeşitli mülahazalarla resmi nikahı dikkate almayıp da kadınları kızları mağdur edenler buradan kendi dünyalarına çok önemli mesajlar taşımakta taşımak zorundadırlar. Şeriat mağdur da yaratmaz mağdur da oluşturmaz o yaratmaz ifadesi doğru değil. Mağrur da oluşturmaz ne mağdur ne mağrur ikisine de yer yok hakları ortaya koyar ve o hakları korur yaşadığımız bir toplum var belli kanunlar var nizamlar var kimse kendi kafasına göre bir şeyler yapamaz bunu yapmadığınız zaman çoluk çocuğunuzun başına gelecekler bellidir. Bunu yapmadığınız zaman bir sicil altına almadığınız zaman nelerle karşılaşacağınız bellidir. Mağduriyet adına genelde de kadın tarafı bu işin mağdur tarafı olduğu için bunu söylemek zorundayız. Ve bizim fıkhımız bize bunu söylettirir. Onun için ben böyle bir şey söyledim. Üzerinde durup tefekkür etmeniz gerekir burada. Üçüncüsü bakın önem sırasına doğru gidiyoruz. Şerri nikah. Karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Bir daha tekrar ediyorum bunu. Şerin nikah karşılıklı teminat karşılıklı hakları teminat altına alan önemli bir sözleşmedir. Bundan dolayı taraflar şartlarını taleplerini çok açık bir şekilde ortaya koymalıdır. Buradaki şartlar mehir değil. Mehir ayrı bir madde. Nikahta kadın şart koşabilir mi? Koşabilir. Erkek şart koşabilir mi? Koşabilir. Bakın bilmiyoruz. Mesela şimdi kadınların hoşuna gidecek birkaç şey söyleyeyim. Erkekler de biraz kızsın. Geçen ders hanımları biraz kızdırdık. Dengelensin en azından. Bir kadın mesela evlilikte şöyle bir şart Eşine koşabilir bizim fıkhımızda var peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında karşılığı var onu da söyleyeceğim benimle nikahlı olduğum müddetçe başka bir kadınla evlenemeyeceksin bunu nikahta şart koşabilir mi bir kadın koşabilir sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunun karşılığı var mı var efendimiz kızlarını verirken bu şartı koşmuştur Ebul As'a Zeynep'i verdiği zaman bu şartı koşmuş. Ebul As bu şartı ihlal etmeye yeltendiği zaman da hatırlatmıştır nikahtaki şartı. Hemen anında Ebul As geri çekilmiştir. Böyle bir şart var. Bir kadın şunu şart koşabilir mi? Benimle evleneceksin ama biz İstanbul'da oturacağız dışarıya çıkmak yok. Koşabilir. Bakın haklarımızı öğreniyoruz. Bilmiyoruz oyun oyuncağı çevirdiğimiz için... Başımıza gelecekleri bilmiyoruz. Daha ötesini söyleyeyim. Yine kızacaksınız ama bilsin hanımlarımız haklarını. Boşama hakkı İslam'da kimdedir? Erkekte. Kadın nikahta şart koşabilir ve diyebilir ki o haklardan birini, ikisini, üçünü bana vereceksin. Sen de erkek yol verme ama bunu isteyebilir ve böyle bir şart üzerinden nikah yapılabilir. Bunun başka onlarca şeyi var bunlar gündem edilse gerçek manada öğrenilse haklar sorumluluklar karşılıklı bir biçimde ortaya konsa nikahın ne kadar mühim bir şey olduğu daha da iyi anlaşılacak biz bilmeden işte geliyoruz bir imamın önüne Allah ne verdiyse söyleniyor fatiha okunuyor iş bitiyor böyle değil işte öyle olmadığını şeriatimiz söylüyor dördüncüsü mehir biz mihir de diyoruz ama doğrusu mehirdir El mehru, yani mim ha e, he yani daha doğrusu he ve ra el mehru böyle bilelim ki doğrusunda kullanmış olalım Kadının hakkı ve teminatıdır mehir kadının hakkı ve teminatıdır Dikkat buyurun Hanefilere bu sözüm diğer mezhep mensupları açsın fıkıh kitaplarında sorumluluklarını öğrensinler Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür. Hanefilere göre böyle. Erkek üzerine vacip bir yükümlülüktür. Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır. Son cümleyi tekrar ediyorum. Mehrin şakaya gelecek, alaya alınacak, Basite indirgenecek bir durumu asla olmamalıdır duyuyorum ben şahit olmadım ben şahit olsam asla o nikah kıymam ama duyuyorum imam kıyacak soruyor ne belirlediniz mihri oradan birisi diyor ki hocam ne satıyoruz mal mı satıyoruz haşa bu işte şeriatı bilmemek ve cahilane bir sözdür. Böyle bir şey değil kadının teminatıdır bunu. Allah koymuşsa eğer bunu kitabına ayet olarak yazmışsa bu konuda sallallahu aleyhi ve sellem onlarca hadisinde bize bir şeyler söylemişse sen nasıl kalkar böyle bir söz söylersin? Bu bir teminattır bunu çok iyi bilmeli. Alt sınırı üst sınırı var mı bunun? Yok. Bunu tamamen sana bırakmış. Ama sallallahu aleyhi ve sellem makul olsun karşı tarafta ödeyebilsin diye bir tavsiyede bulunmuş. Ancak eğer kadın bugünkü sosyal ortamda boşandığı zaman başına gelecekleri biraz düşündüğünde mehri en üst düzeyde tutmasında hiçbir sakınca yok. Yani bir kadın kalkıp diyebilir ki bana ne kadar diyelim 500 kilo altın isteyebilir mi bunu? İster, hakkıdır. Hiçbir behis yok bu konuda. Çünkü onun teminatıdır bu. Boşandığı zaman da bu hakkı alacaktır ya da Nakdi alacaktır biliyorsunuz mehri müeccel ve mehri muaccel diye iki şekliyle fıkıhta değerlendirilir. Burada belirlenmezse ne olur? Diyelim ki mihir belirlenmedi. Belirlenmemesi nikaha bir zarar verir mi? Vermez. Onu da fıkıh konuşur. O da fıkhımızın bir meselesidir. Belirlenmezse kıyas edilir. Mihrim misl denir ona. Misliyle bir şekliyle tayin edilir. Ona göre de şekillendirilir. Hazreti Ömer'in hatırasını... Hatırladınız mı bilmem Medine'de hanımlar biraz fazlaca mihir almaya başlamışlar. Erkekler de şikayet etmişler emir-el müminin olan Hazreti Ömer'e. Kadınlar o kadar mihir istiyorlar ki evlenemiyoruz. O anda biraz gadaplanmıştır. Celal sıfatı öne çıkmıştır. Çıkmıştır hutbeye ve orada hanımlara yönelik bir hutbe irade etmiştir Hazreti Ömer. Ey kadınlar demiştir. Siz böyle böyle mihirler istiyormuşsunuz onun için Medine'li erkekler size talip olamıyorlarmış. Bu mehir oranlarını ben şu miktara çektim bundan sonra bundan fazlasını isteme hakkınız yok. O anda perdenin gerisinde bir hanım sesi Medine'den bahsediyoruz dikkat buyurun. O hanımın kim olduğu belli değil ama muhtemelen Şifa bint Abdullah. ona çok benziyor. Çünkü tavır ve bazı şeyleri birleştirdiğimiz zaman o ismi elde edebiliyoruz. O anda sesleniyor. Ey Ömer diyor sen Allah'ın kitabındaki ayeti bilmiyor musun? Allah demedi mi kantar kantar altın verseniz bile onlardan geri bir şey almayın. Allah bize bu hakkı vermişken sen nasıl bu hakkı bizden alırsın? Ömer gerçek bir Ömer'dir. Gerçek bir devlet başkanıdır ve gerçek bir emir el müminindir. Anında özür dileyecek. Yazıklar olsun sana Ömer diyecek. Bir kadın kadar Allah'ın kitabını bilmiyorsun. Ben bu ki, ayeti unutmuşum diyecek özür dileyecek ve istediğiniz kadar alın diyecek. Ömer böyle Ömer Allah'ın ayetlerini duyduğu zaman hali bu ama şimdi kalkacak bazı cahiller mehir konusunda ileri geri konuşacak farklı şeyler söyleyecek. İşte nikahın önemli bir parçası olan bu meseleyi de böyle anlamalıyız. Şimdi hepinizin affınıza sığınarak bu kürsünün de biliyorum kıymetini biraz düşürecek birkaç kelime edeceğim ama yapacak başka bir çarem yok. Bu beşinci maddede bir iki kelimeden dolayı beni mazur görün. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır insanlara duyurmaktır. Nikahta asıl olan en mühim husus ilandır insanlara duyurmaktır. Gizli saklı, yalan dolan, alavere dalavere nikah olmaz. Bütün bunlardan uzak durulmalıdır. Ne demek bu? Bu bir yaramız aslında. O yarayı da bu vesileyle konuşmamız gerekecek. Hanım kızımız arıyor. Telefonun diğer ucunda ağlıyor. Ve başlıyor anlatmaya. Üniversitede okuyan bir kızımız. Hocam işte falancası. Hanefilerde veli izni yok dedi beni kandırdı 2-3 arkadaşımızın bildiği bir evlilik bir nikah yaptık gizli bir nikah bizden başka da bilen yok şimdi de beni boşamak istiyor bana sahip çıkmıyor. Ne yapacağız bunları bunlar bir iki tane değil inanın ki şu anda bu tarz meselelerle karşı karşıyayız gençler nereden öğrendiler Hanefi mezhebinden hiçbir şey bilmez bu işine yarıyor bunu biliyor. Sorsan diğer şartları bildiği yok ama bu işine yarıyor. Peki Hanifi mezhebi niçin veli iznini şart koşmamıştır? Bunun için ne söylersin dediğinde iki cümle söyleyemez. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bu konuda neler söyledi? Bu konuda nasıl anlaşılmalı söylesen iki cümle söyleyemez. Aziz kardeşlerim bu vesileyle sizlerin şahsında bütün herkese söylüyorum. nikahta asl olan şey ilandır. Şahitler bunun içindir o iki şahit ille de iki şahit olacak diye anlaşılmamalıdır o resmi nikahta belediye nikahında bizdeki nikahta iki şahit asgaridir ama asıl olan şey nedir biliyor musunuz İlandır. cemaatin huzurunda olacak ve bütün Müslümanlar bilecek falanca nındır onunla evlenmiş hayatlarını birleştirmiştir artık aralarında bir hukuk başlamıştır bütün akrabaları anası babası amcaları dayıları teyzeleri bütün mirasçıları o mala ortak olan herkes bundan haberdar olmalıdır böyle olursa nikah sahih bir nikah olur yoksa sen ben bir iki tane de arkadaş tamam bugün de hoca bir şey söyledi hocaya da gerek yokmuş ben kendi nikahımı kıyabilirim. deyip işin içinden çıkamayız Gizli saklı nikah olmaz bunu bilelim bu nikah meselesinde önemli bir mesele olarak karşımızda duruyor. İkincisi yalan dolan bu ney bu da var duyuyoruz bazen meseleler geliyor bize. Adam mesela başka bir evlilik yapacak ikinci evlilik hiç kimsenin haberi yok. Varıyor bir imamın yanına yalan beyanda bulunuyor. Hanımımı boşadım diyor bu da benim hanımımdı onunla bir daha nikah kıymak istiyorum diyor. Ve böyle bir yalan beyan üzerinden nikah kıyılıyor. Bunlar var yani ne yazık ki bugün bu toplumda bu tarz şeyleri daha çok duyar olduk. Daha fazla örnekler anlatıp sizin safi dimalarınızı ifsad etmek istemiyorum. Ama biliyorum ki siz ben ne kadar biliyorsam benden daha fazlasını biliyorsunuz. Onun için bu manada da bir şeyler olduğunu bilin. Alavere dalavere ney? Onun için de söyleyeyim. Burada önemli bir mesele üzerinde biraz durma, durmamız gerekir. Bugün İslam toplumu olarak ehli sünnet olan İslam toplumu olarak bizim toplumumuzun karşı karşıya kaldığı bir imtihanlardan bir tanesi de mut'a nikahıdır. Şimdi açıkça buradan bir şey söylüyorum. Ve iki zümreyi, Muhatap almadan söylüyorum o zümrelerden bir tanesi şu adam kendini mezhepler üstü görüyor o zaten çağın muazibni Cebeli maşallah Allah'ın kitabını almış önüne iştihat ediyor mezhep falan tanıdığı yok her mezhepten işine geleni toplamış bu çağın müştehitlerine benim söyleyecek bir sözüm yok o müştehitlerin iştihatlarına uyup da amel edenlere de ben bir şey söylemiyorum benim onlarla işim yok. Adam şiidir, caferidir, kendi mezhebinde bu işin bir yolu vardır, onunla amel ediyordur, benim onlara da söyleyecek bir sözüm yok. Ama benim sözüm kendini ehli sünnet diye tanımlayan, hanifi olan, şafi olan, maliki olan, hanbeli olan kardeşlerime, kendisini ehli sünnet olarak tanıyanlara bir şey söylüyorum, dört mezhebe göre de mut'a nikahı haramdır, Haramdır haramdır sen başka bir şeyle amel edeceksen sen bilirsin ama ben hükmü sana açıklamak zorundayım bunu Allah Resulü aleyhisselatu vesselam en sahih kaynaklarımızda başta Müslim'de olmak üzere Tirmizi'de olmak üzere Beyhakide olmak üzere Ebu Davud'da olmak üzere onlarca hadiste başta Efendimiz aleyhissalatü vesselam'dan bizzat duyan ve nakleden Hazreti Ali olmak üzere Hayber dönüşü sallallahu aleyhi ve sellem iki şeyi haram kıldı onlardan biri ehil eşek etinin yenilmesiydi diğeri ise muta nikahıydı bunu duyar amel edersin ben bir şey söylemem zaten onu söylerim amel et derim ama dersin ki ben başka bir şey yapıyorum ben ona da bir şey söylemem ama bizim nikahımızla Toplumumuzla toplumumuzun sinir uçlarıyla toplumumuzun hassasiyetleriyle kimsenin oynamaya hakkı yok ve kimsenin iffet meselesinde perdeyi aralamaya perdeyi yırtmaya bunu lekelemeye de hakkı yok. Bunu yapacaksa birileri kalksın başka şeyler altında yapsın ama biz bu meselede nikah meselesini çok önemli bir mesele olarak görür hükümlerine ittiba eder ve gereklerini yerine getiririz. Onun için bu beşinci maddeyi özellikle söyledim size. Aziz kardeşlerim biraz teknik bir mesele oldu biliyorum bugünkü ders ama ne yapalım? Bazen bunlar da gerekli ve bunlar önemli. Şimdi bir Medine'ye gidelim Mekke'ye gidelim bugün gelin. Mekke'ye gidelim sözlerimizi Mekke'den bitirelim. Sallallahu aleyhi ve sellemin veda hacı, Yüz binler var Efendimizin karşısında. Mina'da, Arafat'ta, Müzdelife'de parça parça hutbeler irade etmiş. O hutbeler bizim elimizde şimdi veda hutbesi diye biliniyor. Bir tablo artık Mina'da mı, Arafat'ta mı, Müzdelife'de mi bilmiyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam devesinin sırtında tam önünde de isme dikkat edin. Rebi'a İbni Ümeyye İbni Halef, Ümeyye İbni Halef'in oğlu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ölüden diri diriden ölü çıkar ayetinin izharını tefsirini hayatında öyle gösteriyor. Ümeyye İbni Halef ölü bir adamdır o adamın oğlundan sahabe çıkartmış bu din böyle bir din ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o gün devesinin önünde tabir caiz ise Efendimizin o gün hoperlosu Efendimiz bir cümle söylüyor. Onun sesi gür olduğu için o gür sedasıyla aleme haykırıyor o sözleri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem şu cümleleri söylüyor. Ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Efendimiz veda hacında son sözlerin niteliğinde olan o hutbesinde bunu söylüyor dikkat buyurun. Ey insanlar kadınların haklarını gözetmenizi ve bu hususta Allah'tan korkmanızı tavsiye ederim. Siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız. Onların namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Neyi tarif ediyor sallallahu aleyhi ve sellem? Aslında Nisa suresinin 21. ayetindeki misakan galiza kelimesinin efendimizin dilindeki tefsiri bu. Bunu söylüyor efendimiz. Nikah neymiş onu söylüyor. Onları Allah adı, Allah adına emanet aldınız. Namuslarını ve iffetlerini Allah adına söz vererek helal, helal edindiniz. Sizin kadınlar üzerinizde haklarınız. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır deyip o hakları söylüyor. O haklar meselesine geleceğiz. Ne dedi Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Erkekler, kadınlar emanet dedi. Peki ne dedi erkekler başka bir şey daha? Müminin nifak çizgisine doğru yürümeye başladığı zaman kimde şu üç haslet bazı hadislerde dört haslet olursa onda münafık alameti vardır diye saymaya başladığı zaman en başta saydığı cümlelerden biri ney? Emanete ihanet ederler. Siz zannetmeyin ki emanete ihanet sadece mal alakalıdır. Allah adına aldığınız o kadınların haklarını gözetmediğiniz zaman emanete ihanet ettiniz ve orada başladı nifak adına bir adım Allah korusun. Bu sözü anlayacaksın ki sen son kalemiz aile diyeceksin ve dört elle sarılacaksın. Bu sözü anlayacaksın ki sen ben Medine'yi evimde başlatmazsam Medine İslam toplumuna gelmeyecek hakikatini kavrayasın. Bu sözü anlayacaksın ki sen bedevilikten medeniliğe şahsiyetinle taşınacaksın. Sonra evini aileni sen Medine kılacaksın yani devlet kılacaksın evini sonra o devletler çoğalacak inşallah İslam toplumu olacak ve oradan medeniyete doğru bir pencere açılacak. İşte çağrımız bu olmalı derdimiz bu olmalı davamız bu olmalı Allah evlerimizi Medine kılsın nikahlarımızı sağlam bir nikah eylesin. Teminat adına ağır söz adına sorumluluklarımızı bizlere tattırsın ve yaşattırsın. İçimizde bekar olan kardeşlerime de bu hususiyetlere riayet eden evler haneler nasip eylesin. Geceniz mübarek olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.